Evet. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil al anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Kardeşlerim Salasetul Usul dersimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki derslerimizde bu kitabın başına yerleştirilmiş yani Sılatu'l Usul isimli kitabın başına konulmuş olan ve Sılatu'l Usul kitabının girişi mahiyetinde olan iki mukaddimeyi okumuştuk. Bugün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 اعلم bilki. أرشدك الله لطاعته الله Allah s s ni i taqatina ir s s olan s أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين أن تعبد الله وحده Allah'a tapmaktır yalnız Allah'a ibadet etmektir mukhlisan lahu'd din dini ona halis kılarak dini ona has kılarak ve bi zalika amara Allahu jami'an Ve bi işte bunu, emarallahu, Allah emretti, cemii'en nas, bütün insanlara, ve khalaqahum Laha ve onları bunun için yarattı. Kama kâle teâlâ, nitekim Yüce Allah buyuruyor ki, ve mâ khalaqtul cinne vel inse illa liya'budûn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 wa azamu ma amara Allah'ın emrettiği şeylerin en büyüğü et tevhid tevhiddir ve huve, o da ifradullah bil ibadeti Allah'ı ibadetlerle birlemektir ve azamu ma neha anhu eş-şirk Allah'ın yasakladığı şeylerin en büyüğü şirktir. Ve huve o da da'vetu gayrihi ma'hu. Onunla birlikte başkasına dua ve ibadet etmektir. Ve delilü kavluhu teala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve ibuddullah şey ve la tushriku bihi şey'a. Ve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 Itaat etmeye muvaffak kılsın. al hanifiyete millete İbrahim. İbrahim'in milleti olan haniflik En ubudallaha vahde. Allah'a bir olarak ibadet etmektir. Muhlisin muhlisen lehuddin. Dini ona has kılarak. Ve, ve bi zalike Allah. Allah işte bunu Allah emretti. Cemian nas, insanların tümüne. Ve halakavhum leha ve onları bunun için yarattı. Zana qala taala. Allah şöyle buyurdu. Zana halaktul cinne insa illa li Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Yok. Başka bir ben başka insanları başka Cin, cinleri bir şey, cinleri ve insanları başka bir şey için değil ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Tamam. ya budun. Buradaki e, ibadet Ibadetin manası Ya'buduni'nin manası, ya manası Yuvahidun Yuvahidun'dur. Ve a'zamu Yani beni birlesinler. Ve a'zamu ma Allahu Bihi Allah'ın emrettiği şeylerin en büyüğü tevhid, Tevhiddir. Ve huve ve o da Ifradullahi bil ibadetihi Allah'ı ibadetlerde Birlemektir. Ve a'zamu ma neha anhu Ve Allah'ın yasakladığı şeylerin en büyüğü el şirktir. Ve huve, ve o da da'vatu gayrihi ma'ahu. Onunla birlikte bir başkasına dua etmektir. Ve delilü kavluhu teala ve bunun delili yüce Allah'ın şu buyuruğudur. Ve abudullâhe ve la tuşriku, ve Allah'a Allah ibadet edin ve la tuşrikü bihi şey ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın.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 mühlisan li'uddin dini ona haskılarak ve bizalike emarallahu cemi'an annas ve Allah bunu insanların tümüne emret emretmiştir ve bizalike işte bunu Allahu cemi'an annas Allah bütün insanlara bütün insanlığa emretmiştir ve halakehum leha ve Bunun için yaratmıştır. Kema akal taala. Niteki yüce Allah şöyle buyuruyor. Vama halaktul cinne wal inse. Allah cinleri ve insanları başka bir şey için değil, illa illa liyabuduni. İbadet için yaratmıştır. Yok. Vama halaktu yaratmadım. El cinne vel inse, cinleri ve insanları yaratmadım, illa ancak şunun için yarattım, liya'buduni, bana ibadet etsinler. Toplu tercümesi, cinleri ve insanları başka bir şey için değil, bana ibadet etsinler diye yarattı. Ve ma'na ya'buduni, ya'buduni'nin manası, yuvahiduni, beni tevhid et, beni birlesinler. Yani, Ve ma'na ya'buduni, ya'buduni'nin, yani bana ibadet, ibadet etsin. etsinlerin anlamı, yuvahiduni, beni tevhid etsinler, etsinler demektir. Ve a'zamu ma emarallahu bihit tevhid. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şeylerin en büyük tevhiddir. Ve huve o da ifradullahi bil ibadeti. Ifradullahi, ifradullahi bil ibadeti ibadetlerde Allah'ı birlemektir. Ibadetlerle. Ibadetlerle Allah'ı birlemektir. Ve a'zamu mâ neha anhu şirku Ve Allah'ın yasakladığı şeylerin en büyüğü şirktir. Ve huve o da da'vetu gayrihi me'ahu. Onunla beraber başkasına ibadet etmektir. Ve delûlu kavluhu teâlâ. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve Vela tushriku bihi şey'en. Allah'a ibadet edin ve ona bu hususta hiçbir şeyi ortak koşmayın. Evet. Kardeşlerim işte bu felâfetul usul kitabımızın giriş bölümü. Daha sonra müellif rahimehullah gördüğünüz gibi fe izâ leke sana denilirse mel usulü selâfetul leti yecibu alal insani ma'rifetuha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 Erşadakallahu lita'atihi. Erşadakallahu. Allah seni irşad etsin. Kardeşlerim, irşat kelimesi hakka, doğruya yönlendirmek anlamına gelir. Irşat kelimesi rüştendir. dendir. Rüşt ise olgunluk. Rüşt, kemal demektir. Gayın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 Hanif olarak vasfetmiş. Buyuruyor ki Yüce Allah Azze ve Celle Inne İbrahime Ümmeten İbrahim bir ümmet idi. Buradaki ümmet kelimesinden maksat Kudve yani örnek idi. İnsanların kendisine tabi Olacakları, kendisine iktida Ve ittiba edecekleri Bir örnek, bir imam, bir önder Idi. Başka Hanif, ten Lillahi, hanifen ten lillahi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 millettir. Sana bu emredilmiş, bu sana yüklenmiştir. Yüce Allah Subhanahu ve Teala İbrahim Aleyhisselatu vesselamı hanif olarak vasfettiği gibi İbrahim Aleyhisselatu vesselamın sahiplenenleri de reddediyor. Ve onun Yahudi de olmadığını, Hristiyan da olmadığını beyan ediyor ve buyuruyor ki Rabbimiz "Mekane İbrahimu Yahudiyan ve la Nasraniy" Ibrahim ne Yahudi idi ne de Hristian idi. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim ne Yahudi idi ne Hristian idi, kana hanifan. Ancak o hanif idi, Müslüman. Ma kana minal mushrikeen. Müslim idi, hanif idi, Müslüman idi ve ma kana minal mushrikeen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 أن تعبد vahdehu وحده muhlisan dini ona has kılarak bir ve tek olarak Allah'a ibadet etmektir. İşte milleti İbrahim budur. İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın dini budur. Daveti budur, çağrısı budur. Arkasından geleceklere bıraktığı kelime budur. yüce Allah Subhanahu wa Taala <gülüyor>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 Ibrahim'in bu dininden Yüz çevirenleri de Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Vemen yargabu an milleti Ibrahim'e illa men sefiha nefsuhu, Kendi nefsine yazık eden Kendi kendine yazık eden kimseden başka Kim Ibrahim'in dininden Ibrahim'in milletinden Yüz çevirir?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 Ve Resuller'in en şereflisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de milletidir. Ama Ibrahim aleyhissalatü vesselam'in şerefi, Ibrahim aleyhissalatü vesselam'in değeri, Ibrahim aleyhissalatü vesselam'in kerametinden dolayı Yüce Allah azze ve celle bu milleti İbrahim'e, o tevhid kahraman olduğu için, o ebil, ebul enbiya olduğu için bu milleti İbrahim'e nispet etmiştir.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 milleti ibrahimi ve hanifli yani sırf Allah'a ibadet etmeyi ibadeti ona has ona halis kılmayı ve bir işte bunu emar Allahu Allah emretti Cemi annas bütün insanlığa bütün insanlığa neyle emretti rasuller ile ve indirdiği kitaplarıyla.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 son kitap Kur'an-ı Kerim'de. Son resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin lisanında Rabbimiz azza ve celle bu daveti bütün insanlığa tekrarlamıştır. Rabbimiz azza ve celle buyuruyor: "Ya eyühan nas! Ey insanlar. Yani ey insanlık, ey bütün insanlar. Bakın hitap kime? Bütün insanlığa. <gülüyor>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 ayet-i kerimelerin içerisinde şu ifade kalıbıyla çok sık karşılaşırsınız. Halaka lekum sizin için yarattı. Halaka lekum mafis semavati ve mafis göklerde ve yerde olanları sizin için yarattı. Sahara lekum size boyun eydir.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 yaratan bilir. En iyi yaratan haber verebilir. Ve yaratıcı bize niçin yaratıldığımızı beyan ediyor. yüce Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki müellifimizin dediği gibi kemal taala buyuruyor ki ve ma halaktul cinne ve'l insan illa li Cinleri ve insanları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 yaratmış değilim. Liyabudunun başındaki lam ta'lil için. Yani illet sebep bildirmek için. Ve ma halaktul cinne insa. Ne demek? Cinleri ve insanları yaratmış değilim. Şimdi la'ma git. Mana ne oldu? Herhangi bir şey için yaratmış değilim. Şimdi ayetin tümünü oku. İlla li Bana ibadet etmeleri müstesna. Sadece bunun için yaratıldı. Onun için bu ayet-i kerimenin mükemmel tercümesi Rabbimiz buyuruyor ki: insa illa li Rabbimiz buyuruyor ki: "Cinleri ve insanları başka bir şey için değil,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 E, Vettini suresinde nasıldu? Le gaz l insane fi Ah seni Yüce Allah buyuruyor ki Muhakkak ki biz insanı Ah seni takvim. <gülüyor> en mükemmel surette yarattık. En mükemmel surette. Insan eşsiz. insan mükemmel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 Allah bunu bütün insanlığa, bütün insanlara emretmiştir. Ve bütün onların hepsini de insanlar da bunun için yaratmıştır. Sonra da bu ayet-i kerimeyi örnek verdi. Ayet-i kerimede cinler de geçiyor. <gülüyor> bu ayet-i kerimede cinlerin mükellef olduğunu anlıyoruz. Cinlerin de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 Yani Allah'a ibadet ediyorlardı. Allah'a ibadet ediyorlar. Ama Bulya-i Kafirun suresinde biz ne buluyoruz? Allahu Teala buyuruyor ki: La a'budun ta ma ta'budun. Ben sizin ibadet ettiklerinizi ibadet etmem. Valla antum abiduna ma a'bud. Valla entum Sizler de değilsiniz. Abidun. Ne değilsiniz? İbadet edici değilsiniz. ibadet etmiyorsunuz. Vela antum abiduna ma a'bud. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediyor değilsiniz. Ayetlerin sonu: Lekum dinukum ve liya. Sizin dininiz başka, benim dinim başka. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Aramızda bir din ayrılığı var.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 gerçekleştiremeyenler var. Ne için yaratıldılar ise onu gerçekleştiremeyenler. İbadet için yaratıldılar ama bu maksadı kaybettiler. Bu maksadı zayi ettiler. Üç sınıf. Bir, küfür ehli. Küfür ehli. Bunlar kafir ve müstekbir olanlar. Yani yani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 Bana ibadet etsinler diye yarattım. Peygamberlerle ilgili de ne buyuruyor? Ve le kulli ummetin rasulen. Biz her ümmet içinde bir rasul gönderdik. Eni'budullah. Ne demeleri, ne emretmeleri, neye çağırmaları için Allah'a ibadet edin. Ve Allah'tan başka ibadet edilenlerden, yani Tahutan, yani putlardan,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 haftaya inşallah bu giriş kısmında tekrar duracağız ve ve azamuma ma Allahu bihi devam edeceğiz inşallah. yüce Allah azze ve celle <gülüyor> bize kavramayı, anlamayı kolaylaştırsın, nasip etsin. Bir de aslında vakit elverse seydi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 başkasını anlatın inşallah. yüce Allahuazza ve celle beni sizi muvaffak etsin. Var mı sorumuz? Ee, geçen haftadan e, soru. Kardeşimiz geçen hafta ayet-i kerimede geçmişti ki ve eyyedahum bi ruhin minhu. Allah onları yani en yakınları bile olsalar küfrü imana tercih eden Allah ve ve رسولüne düşmanlık eden kimseleri veli edinmeyen, onlara sevgi beslemeyen kimseleri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 Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in